Bu da Hayır, tamam, tamam. Allah hamd eder, ondan yardım ve mağfirettiririz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse, <gülüyor> onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa, ona hidayet verici yoludur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir. Hepinize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekânâ. rahmetullahi ve Bugünkü sohbetimiz selamünaleyküm. Selamünaleykümselamün. Selamünaleykümselamün. Selamünaleykümselamün. Selamünaleykümselamün. Selamünaleykümselamün. Selamünaleykümselamün. Selamünaleykümselamün. Namaz baplarından cenaze namazı babına geldik. İnşallah bu mevzuyla ile alakalı lehte Aleyk'te, sağda, solda neler varsa onları işlemeye çalışacağız. Allah bizlere anlatma, hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Amin. Biliyorsunuz kardeşlerim, Müslüman'ın Müslüman üzerinde altı tane hakkı vardır. Evet. Beynisi selam verdiğinde selamını almak. Başka? Aksırdığında hamd ederse ona duada bulunmak landığında ziyaretine gitme. Orada yoksa oradaymış gibi onun müdafasını yapma. Yani avukatlığını yapma. Çevazesine Ve gitme. ölmüşse Kendin. cenazesini pişirme. Evet. Bugün bu meseleyle alakalı lehde ne varsa işlemeye çalışacağız inşallah. Çünkü sanki bidatların hemen hemen bütün tomarı bu meselede bir yığılmış. Yani şu toplumun e, işlemiş olduğu bidatların eğer yüzdeye vuralım yüzde otuzunu veyahut kırkını bu cenaze meselesinde bulabilirsiniz. O kadar çok e, bidatın faal olduğu, etkin olduğu ve zinde olduğu bir konu. Evet. Ama önce biz cenaze namazı nasıl kılınır onundan bir başlayalım. Ee, kefen bulamadım. Belediye bedava veriyormuş. Eğer bulsaydım bugün kefenlemeyle arkadaşı başlayacaktık ama bir bulduğumuzda bir münasip zamanda arkadaşımızı kefenleriz o da gönlü kalmaz. Evet. Cenaze namazı üç vakitte kılınmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> bizlere o vakitlerde namaz kılmayı ya da o vakitlerde ölülerimizi gömmeyi nehy Hangi vakitler bunlar? Sabah, güneş doğarken bir mızrak boyu çıkana kadar, öğlen gölgelerin sıfır olduğunda batıya meyledene kadar ve akşam güneş batarken tepsi gibi olduğunda namaz kılınmadığı gibi kerahat vakti olduğu gibi orada ee, cenazeleri gömmekte bu saatte nedir? Yasaklanmıştır kardeşlerim. Bunu özellikle en başa aldım. <gülüyor> mescitte cenaze namazı kılınır mı? Evet. Mescitte cenaze namazı kılınır. Birisi öldüğünü duyarsanız, kabre gömülmüşse gidip onun cenaze namazı kabri başında kılınır mı? Evet. Gidilip kabri başında cenaze namazında ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mescidi temizleyen birisi vefat ediyor. Gece vakti onu ne yapıyorlar? Götürüyorlar, defnediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üç ya da dört gün sonra falan nerede? Ey Allah'ın Resulü vefat etti. Ne yaptınız? Defnettik. E niye bana haber vermediniz? diyor. İşte sen rahatsız etmek istemedik. Hadi diyor, kabri başına gidiyor. Ve onun cenaze namazını ne yapıyor? Kılıyor. Demek ki bir kabirde kabirinin başına giderek cenaze namazı da ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz. Kadınlar cenaze namazı kılabilir mi? Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Sa'd bin Ebu Vakkas'ın cenazesini mescitte kıldıklarında, onlar da kadınlar kadınlarda arkada ona ne yapmışlardır? Tabi olup kılmışlardır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Ümmetinin kadınlarına cuma namazının ve evet cenaze namazının farz olmadığını söylemiştir. Bu erkeklerin yükümlülüğündedir. Fakat bunlara da ne yapmamıştır? Bu olaydan yasaklamamıştır. Dilerlerse ne yapabilirler? Kılabilirler. Evet. Tevhid ehli kimselerin kılacağı cenaze namazı önemli midir? Evet. Önemlidir. Allah Resulü ve Vesselam bir Müslüman vefat eder onun namazını 40 tane tevhid ehli kılarsa ve onlar buna dua ederse Allah o ölüyü ne yapmaz? Hesaba çekmekten ne yapar? Veya eder diyor. Öyleyse tevhid ehli olmaya ve tevhid ehli kardeşlerinizi çoğaltmaya bakın. Cenaze namazında insanların çokluğu değil cenaze namazını kılan tevhid ehlinin çokluğu nedir? çok çok önemlidir. Allah bizi bundan mahrum kılmasın. Kıyabi cenaze namazı kılınır mı? Evet, kıyabi cenaze namazı kılınır. Necaşi vefat ettiğinde Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalkın Habeş kralı bugün vefat etmiştir diyerek kıyabında cenaze namazı ne yapmıştır? Kılmıştır. Siz de ne yapabilirsiniz? Kılabilirsiniz. Peki imam kadınsa neresinde durur cenazenin erkekse neresinde durur kadınsa göğüs hizasında erkekse tam cenazeyi ortalayarak ne yapar saf tutarak imam namazını kıldırır bu sünnet olan böyledir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü kabın cenaze namazını e, e, kıldı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaza dururken orta tarafta durmuştur Çocuğa cenaze namazı kılınır mı? Evet. Çocuk içinde ne yapılır? Cenaze namazı kılınır kardeşlerim. Fakat çocuğun cenaze namazı kılınabilmesi için dünyadan bir nefes alması gerekir. Eğer dünyadan bir nefes alarak ölürse ona isim de konur, cenaze namazı da kılınır, kefenlenirdi Fakat burada bir görüş de zikredelim bazı alimlerimiz de Allah kendisinden razı olsun hadis değil ama bir görüştür yabana atmamak gerekir bazı naslardan çıkarmışlar eğer diyor ana rahmine düştüğünde ruh üflenmişse hani 3-40 gün geçtikten sonra ruh üfleniyor ya, cenin vaziyetinde eğer 3-40 gün geçmişse yani ruh üflenmişse ve o da düşük yapmışsa yani çocuk ölmüşse ona da isim konur ve cenaze namazı kılınır demişlerdir Allah kendilerinden razı olsun. Fakat bu nedir? Bir fetvadır. Bir görüştür. Hadis olarak ve vesselam'dan dünyadan bir nefes almışsa diye biliyoruz. Evet. Allah Resulü ve vesselam cenaze namazı kıldığında toplu cenaze namazı da ne yapmıştır? Kılmıştır. Kadın ve erkek cenazeler çok olduğunda bazen bir namazı hepsine ne yapmıştır? Kılmıştır. Bazen erkekleri bir yapmış. Mesela üç erkek veya dört kadın var. Üç erkeğe ayrı bir namaz, dört kadına ayrı bir namaz ne yapmıştır? Kılmıştır. Yani hepsine birer birer namaz ne yapmamıştır? kılınmıştır. <gülüyor> Topluca bunlara da namaz ne yapılabilir? Kılınabilir. Cenaze namazı geçen hafta da tarif ettiğimiz gibi dört tekbirdi, kılınır. Birinci tekbirde Allahu Ekber dediğinizde ne okunur? Fatiha. Fatiha suresi. Allahu Ekber dediğimizde salli ve barik okunur. Allahu Ekber dediğimizde meyhite dua okunur. Allahu Ekber dediğimizde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denir ve cenaze namazı bu kadardır. Tekbirler artıyorsa cenazeye dua artıyor. Yani tekbirin artması beş tekbir, altı tekbir, yedi tekbir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu e, cenaze sayısı çok olduğunda ne yapmış? Yapmış ve dua orada ne yapmış artmıştır. Evet kardeşlerim cenaze namazı bu kadar basit. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını böyle kılmıştır. Ve diyor ki Abdullah ibn Mesud'ten gelen bir rivayette üç haslet var ki Aleyhisselatü Vesselam onları yapardı insanlar terk etti. Birincisi Aleyhisselatü Vesselam namazda selam verdiği gibi Cenaze üzerine kıldığı namazda da selam verirdi. Yani selamun aleyküm berhamdülillah diye. Evet. Peki bu cenaze namazı birisi ölüm döşene düştü. Ki sekaret halinde olan insan nedir? Bellidir. Yani kimse kimsenin ne zaman öleceğini bilmez ama bir insan ağırlaşmışsa sekaret hali nedir? Bellidir. Öyleyse ona karşı biz Müslümanların takılması gereken tavır nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Amcası Ebu Talib vefat edeceği kendisine ulaşınca Aleyhisselatü Vesselam hemen yanına gitmiş ve ona La ilahe illallah sözünü ne yapmıştır? Helkin etmeye başlamıştır. Demek ki sekaret olan insanlara Yanında sürekli la ilahe illallah sözünü ne yapmamız? Zikretmemiz gerekiyor. Ne diyor? Ey amcacığım, bir kelime bunu söyledi. Onunla sana yardım edeceğimi umuyorum. Çünkü hadis-i şerifte kardeşlerim kimin ilk ve son sözü la ilahe illallah olursa cennet ona vacip olur diyor. Hadis-i şerif böyle. Yani ilk sözü ve son sözü insanın La ilahe illallah ona cennet ne oluyormuş? Vacip oluyormuş. İşte Allah Resulü Aleyhisselatı ve selamda e, amcası bu ne kadar ikrar ettiyse de o ne yapmıştır? Gerideki koca karların beni kınamasından e, korkuyorum demiştir. Lat, menat, uzak, hubel demiştir. Gideceği yeri görmüştür. Evet. Allah hepimize hayırlı ölüm nasip etsin. Amin. Ölürken Amin. şehadeti zikretmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Ölümün alametleri, hayırlı ölümün alametleri vardır. Bunlardan bir tanesi, müminin öldüğünde alnı terler kardeşler. Yani mübarek alnından inci gibi terlerin damla damla döküldüğü gözüküyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sahabenin yanına gidiyor, bakıyor ki o alnı terliyor, müminin ölümde alnı ne yapar? Terlerdir. Yine öldüğü, ölünen günde nedir? Çok önemlidir. Cuma günü ölen de nedir? Cennettedir. Tabi burada mümin olma şartı da nedir? Vardır. Cuma günü de nedir? Hayırlı günlerde bir tanesidir. Yine savaş meydanında savaşarak şehit düşmek ölümlerin en güzellerinden nedir? Bir tanesidir. Allah hepimize şehadeti nasip etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün nakledildiği bir ifadede borç hariç şehidin Allah bütün günahlarını ne yapar? Affeder diyor. Bunu İmam Müslüm sayende naklediyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor ömründe bir sefer kalbinden e, samimiyetle şehadeti arzulamadan ölürse and ki o cahiliye yani müşrik olarak müşrik üzerine ne yapar? ölür. Kişi diyor bunu arzuladığında yani samimiyetten şehadeti arzularsa yatağında bile ölse nedir? O şehittir yine şehitliğin bazı mertebeleri var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehitlik beştir diyor. Taun hastalığından ölen yani bildiğimiz veba hastalığı, karın hastalığından ölen ki bunun karşılığını bilmiyorum ama karın hastalığı diyor. E, suda boğularak ölen, yıkıntı altında kalan nedir? E, ve yanarak ölen şehittir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir rivayette şehitler yedidir. Tavundan, sudaba olarak ölen, zatul cend hastalığından yani eden, karın hastalığı sebebiyle ölen, yangında ölen, yıkıntı altında kınlan, karnındaki cenin sebebiyle yani doğum yaparken ölen kadın şehittir diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Tabi hepsinin neyi var? Birer mertebesi var. Herkesin ameli mertebesi nedir? Aynı değildir. Yani bir şehitin aldığı yani harp meydanında Allah yolunda canını, malını, bedelini parça parça eden bir insanın şehitliğiyle suda boğularak ölenin şehitliği de aynı derecede nedir? Değildir. Tabi bunun mükafatını en iyisini Allah bilir. Fakat bize Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bunlar da nedir? Şehittir. Hatta gurbette ölen de nedir? Şehittir diyor. Evet. Öldü birisi. Ne yaparsınız? Şimdi tasavvufçular gibi her gün ölüm tefekkürü yapın demiyoruz. Ama birisi öldü. Muhakkak yapmanız gereken bir şey var. Aleyhisselatü Vesselam ruh diyor. Göz ruhu ne yapar? Çıktığı yeri takip eder siz Bismillah diyerek ne yapın? Gözlerini, gözlerini, gözlerini kapatın diyor. Ve ona ne yapın? Dua edin. Hayır duada bulunun diyor. Evet. Geçen. İkincisi Efendim? Evet. İkincisi de geçen hakkını helal etmez de. Temmikmet o kadar ödüller görülür ya. Ben bakmıyorum telefon. Evet. evet. Ölenin bütün bedeni örtülür. Artık bir battaniye olur. Artık başka bir şey olur komple her tarafı örtülecek şekilde ceset ne yapılır? Örtülür. Onun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatında Ebubekir bir yerdeydi geliyor. Hemen cenazenin yüzünü açıyor. önünde güzel, dilinde güzel Allah'ın Resulü diyerek onun alnından ne yapıyor? Öpüyor. Ölüye ne yapılır? Yüzü açılabilir, bakılabilir, öpülebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Tabi erkekse. Evet. Çocuk ölmüşse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlardan herhangi bir kimsenin üç çocuğu ölürse ateş ona ne yapmayacak? Dokanmayacak. Sahabe diyor ki iki de ey Allah'ın Resulü iki de diyor. Yani kimin iki çocuğu veya üç çocuğu vefat eder de o da ona sabreder. isyan etmezse cennet ona nedir? Hak olur diyor. Evet. Ölüm anında söylenecek söz nedir? Evet. İnna lillahi ve inna Evet. Bir ölüm haberini veyahut musibet anında hoş olmayan bir söz duyduğunuzda bir bela bir musibet. İnna lillahi ve inna ileyhi racunun sözünü söylemek sünnettir. Bu aynı zamanda da Bakara suresinin 156. ayetidir kardeşler. Evet Allah hepimize bu şekilde amel etmeyi nasip etsin. Amin. Peki ölen insan için yas var mıdır? Evet ölen için 3 günden fazla ağlamama ve yas tutmamak vardır yakınlarına. Peki kadın hocası için yas ne kadar tutar? Kadın kocası için dört ay on gün ne yapar? Yas tutar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah ve Selam Allah'a vahiret ahiret gününe iman eden bir kadına kocasından başka bir ölü için üç günden başka yas tutması helal olmaz. Lakin kadının kocası vefat etmişse dört ay on gün ona ne yapar? Yas tutması icap eder buyurmuştur. Evet. Ölenin arkasında ağlamak var mıdır? Evet ağlanır. Çünkü kalp mahzun olur. Göz yaşarır. Muhakkak kalkıp oynayacak gülecek hali yok. Muhakkak üzümlenecek fakat yaka paça yırtarak maniler dizerek ağıtlar yakarak arkadan ağlamak nedir? Haraptır. Evet. Allah Resulü ve Vesselam ümmetin arasında diyor dört husus var ki Bunlar cahiliye işlerinden olup kıyamete kadar bunu ümmetim terk etmeyecektir. Birincisi şan ve şerefle övünmek. Yani Müslüman olduğu halde gururlanıp kibirlenip kendisini hep başkalarından üstün görme hastalığı kıyamete kadar devam edecek. Neseplere dil uzatmak yıldızlar ile yağmur yağmasını dilemek ve ölülerin arkasından ağıt yakmak. Ağıt yakan kadın eğer ölümden önce tövbe etmeyecek olursa, kıyamet gününde üzerinde katrandan bir şal var ve uyuzdan bir gömlek olduğu halde ayakta bekletilecektir diyor İmam Müştü'nün sayende gelen bir rivayete göre. Allah bizi de neslimizi de bundan uzak kız. Peki birisi vefat etti. Bu insanlara nasıl ilan edilecek? Kardeşlerim ölünün sela yoluyla, minare yoluyla e, camilerden e, naatlar yakılarak ilanı haram kılınmıştır. Çünkü bu bir naydır. Yani ölümü yasak olan bir yolla selayla vermek haramdır. E, ve uzeyfe Allah kendisinden razı olsun. Onun bir cenazesi oldu. Mu kimseye bunu haber vermeyiniz de ve devamla çünkü ben bunun bir nay olacağından korkuyorum. Çünkü Ali Vesselam ve bunu yasaklamıştır demiştir. Fakat ölümü haber vermenin caiz olduğu nedir? Yolları da vardır. Aynen Ali İsmail ve Selam haram olmayan bir şekilde kalkın necasi vefat etmiştir. Onun gıyabında Cenaze namazını ne yapalım? Kılalım demiştir. Yani yasaklayan da ve söylenmesi gereken hadisler de var. Bunların ortasını şöyle buluyoruz. Haram yolla, yani böyle Selay yoluyla, insanların arasında bir yaygara yoluyla yayılan ölüm şekli nedir? Yayılması yasaktır. Ama bir sade şeklinde, isyan olmadan yayılmasında bir sıkıntı yoktur. Evet, ee, beraberinde cahiliye türü ölümü haber verme şekli olmadığı müddetçe ilan nedir? Caizdir. Yani ölüyü gazet etmek, kefenlemek, namazını kılmak ve benzeri hususları hakkıyla yerine getirecek kimseleri haberdar etmek nedir dinimizce? Caizdir. o evet, vasiyeti vardır adamın. Evet, ölümden sonra e, cenazeyi teçhiz edip mezarlığa götürmekte acele etmek gerekir. Çünkü daha önceki hadislerden hatırlayacak olursanız, eğer müminlerdense yeri gösteriliyor çünkü nereye gideceği, daha beni ne bekletiyorsunuz diye ne yapar söyler ama bunu kimse ne yapmaz duymaz eğer facirlerden, mücrimlerdense o da gideceği yeri görüyor cilderesini. Hmm. Beni nereye götürüyorsunuz diye yalvarmaya ne yapar? Başlar. İkisi de akıbetini ne yapsın? Acele bulsun e, der. Hatta ben haçtayken gördüm. Araplar sanki yangından mal kaçırı gibi tabutu böyle koştura koştura götürüyorlar yani bu hadise binayı. Ama bir düşürseler tamam gitti. Acayip hızlı hemen koyuyorlar, gömüyorlar Şehir de yani zannedersem en güzel yapma şekli bu. Ama bizde hepsi bir törenle. Yürüyen bile dın dın dın diye yürür. Saatlerce orada yürür, burada yürür. Alkışlar, ıslıklar, çiçekler. Bizde çok ayrı bir törenler vardır. Daha olmadı bir yandan bando çalar, bir yanda bizim kıldırgaçların sesleri çalar. Hristiyanlar ki bazen. Şeyleri... Ama en güzeli acele hemen... Dın, dın. Evet. Cenaze öldüğü yerden başka bir beldeye taşınabilir mi? Evet. Taşınabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan insanları ne yapmamış? Men etmemiştir. İnsan bir yere defnedilmeyi vasiyet etmişse o oraya ne yapıyor? Yani burada ölmüşse dediği yere de ne yapılabilir? Taşınabilir. Dinimizce bunda hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Evet. Ölüyü kefenleme şekli nasıl olmalıdır? biz e, imkan olsaydı e, şurada kazanları koyup birini güzelce böyle yıkayıp kefenleseydik aslında çok güzel bir ders olurdu. Ama inşallah bir piknik falan havaların iyi olduğunda gideriz orada kardeşimizin birini haçamayı giydiririz. Orada güzelce bir Kefenderiz, sonra güzel bir cenaze namazı kılarız. Evde de o da güzel bir evet, olur. ders olur bizlere inşallah. Kardeşlerim cenazeyi yıkama bir insanın gusletmesi nasılsa değil mi Serdar'cığım? Evet. Aynı şekilde ölüyü de ne yapma? Guslettirmedir. Düşünün bir babanızı veya bir yakınınızı hasta olduğunu düşünün. Yatalak olduğunu düşünün. O insanın yatması, onun vücudunda birçok yaranın, berenin çıkmasına ne yapar? Sebep olur. Onu sürekli dönderilmesi, yıkanması ve silinmesi gerekir. Yani bakıma muhtaçtır. Diriyi nasıl yıkıyorsanız ölüyü de aynı şekilde ne yapacaksınız? Yıkayacaksınız ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her azayı 15 kere, 13 kere, 11 kere, 9 kere, 7 kere. Yani tek olmak şartıyla ne yapın? Su ve sidirle yıkayın demiş. Yani bol bol su dökün, bol bol ne yapın? Yıkayın demiştir. Yıkama da aynı gusletdirme neyse odur. Fakat dikkat edilmesi gereken unsurlar vardır. Nasıl ki dirinin avret mahaline bakmak haramsa, ölünün de avret mahaline bakmak nedir? Haramdır. Nasıl ki dilinin avret mahaline dokanmak haramsa, önünün de avret mahaline dokanmak nedir? Haramdır. Onun ölümü onu helal ne yapmaz? Kılmaz. Kadının avret mahalli nedir kadına? Göğüs ve diz kapağı arasıdır. ki ise hadis-i şerifte ile diz kapağı arasıdır. Buraya kalın bir bez örtülür ve cenazeyi yıkayacak insanlar Veyahut insan ki yardımcıları vardır muhakkak yanında olması gerekir. Eline etini yani yıkayacağı insanın etini hissetmeyecek şekilde bir bez dolar. Ve onunla ne yapar? Avret mahallini bezin altından güzelce ne yapar? Yıkar diğer yerlerinde su dökerek ne yapar? Yıkar ve her ovuzu defalarca yıkayarak ne yapar? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 21, artık her neyse bol bol ne yapması, yıkaması gerekir. Ve daha sonra kefen nedir? Erkeğin ki 11, kadınınki 13 metredir ve kefen 3 parçadır. Bunu biçilir, işte iç gömlek, dış ve tamamen tamamını kapatacak şekilde. Bu teneşir dediğimiz tahtaya konur, vefat eden insan öndeki avret mahalini örten şey alınmaz Teneşir tahtasına kefenin üzerine konur. İç gömlek örtülür. Alttan bez çekilir. Öbür gömlek örtülür. Öbürünün ayak baş bağlanır. Ve kafur dediğimiz veya güzel kokularla ne yapılır? Kokulanır. Daha sonra ne yapılır? Buyurun cenaze namazına denir. Evet. Nasıl ki ederken sağından başlanıyorsa cenazede yıkanırken nereden başlanır? Yine San'dan başlanır. Yani değişen hiçbir şey nedir? Yoktur. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırlı bir ölüm nasip etsin kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Evet. Ölünün bazı halleri vardır. Yıkanırken. Bu hallere girmek istemiyorum. Çünkü bazı meseleleri anlattığımda aynı tasavvufçuların hikayelerine dönüyor veya eklemeler, çıkarmalar fazlalaşıyor. Ölünün halleri vardır. Ölü yıkan insan o halleri gördüğünde insanlardan onu gizlerse Allah da kıyamet gününde onun bütün ayıplarını gizlerdir. Bu da gösteriyor ki önünün birçok halleri ne varmış olan biliyor. İyi halleri de var mıdır? Vardır. Kötü halleri de nedir? Vardır. Gizlemek gerekiyor. Ben birçok insanın cenazesini yıkadım ve kefenledim. Ama bir tane güzel olanı anlatayım. Çünkü tanımadığınız için. E, cenaze yurt dışından gelmişti. Mahallemizden bir taneydi vefat eden. Arkadaş eli tamamen şöyle avret mahallinde duruyordu. Yani kapalı. Ellerini ne yaptıysak açamadık. Ne yapıyorsan mesela elini kaldırıyorsun. Sanki bir insan gibi böyle Avret mahallini kapatıyordu. Çok Müslüman birisiydi. Allah rahmet etsin. Yani çok değişik bir vücudu vardı. Mum gibi saf sarıydı. Böyle sanki hemen gülecek gibi insanın yüzüne bakıyordu. Sanki öldüğüne bile insan ne yapamıyor? inanamıyor. Ama bazı cenazeler de vardır ki ben kefenlediklerimden bir tanesini söyleyeyim. O kadar pis kokuyordu ki yani ben kolay kolay istifar eden birisi değilim. Ama defalarca onu Kefenlerken yani birçok şey başıma geldi. Yani tanımadığınız için diyorum. Ölünün birçok halleri nedir? Vardır. Bunları gizleyeceksiniz. Bunları kıyamete kadar onu ifşa ne yapmayacaksınız? Etmeyeceksiniz. Evet. Şehidin yıkanması var mıdır? Ee, şehit elbisesiyle gömülür. Onun kefeni kanlı elbisesidir o şekilde Allah'ın huzurunda ne yapacaktır dirilecektir yıkandığına kefenlendiğine dair rivayetler var mıdır? vardır bu da yapılmıştır fakat asıl olan şehidin öldüğü şekilde gömülmesidir elbisesiyle birlikte yıkanmadan o şekilde nedir? gömülmesidir asıl olan budur peki kadın kocasını yıkayabilir mi? evet Vefat ettiğinde kadın kocasını yıkayıp kefenleyebilir. Peki kocası karısını yıkayabilir kefenleyebilir mi? Evet. Kocası da karısını yıkayıp ne yapabilir? Kefenleyebilir. Bunda dinimizce hiçbir sakınca yoktur. Kütüb-i Sitte'nin cenaze bablarına bakarsanız bu rivayetleri burada tek tek ne yaparsınız? Bulursunuz. Ama bir mezhebe tabi sen, Hanefi mezhebine tabi iseniz misal diyeyim. Ee, orada biliyorsunuz mezhepte akıl ön plandadır. Allah ve Resul şari değildir. Hüküm koyan o değildir. Orada akıl söz konusudur. Nikah düşmüştür. Erkek gibi şey kadın hadi e, 3 4 ay 10 gün e, daha nikahı vardır ama erkeğin ki hemen düşmüştür. Kadına dokunamaz. Mahremdir veya haramdır diyerek ne yapmamıştır, onu ondan uzaklaştırmıştır. Halbuki dinimizde böyle bir şey yoktur. Osman bir gün vefa e, ağlıyor böyle. Allah Resul diyor kaliste vesselam Seni hüzünlendiren nedir Osmandır? Ey Allahım Resul diyor. E Allah diyor. Kızın vefat etti diyor. Akrabalık bağımız kesildi. Onun için üzülüyorum diyor. Süper anlatıyor birinin ölümüyle diyor kısımlığın kesildiği nerede görülmüştür? <gülüyor> Sen benim dünyada da ahirette de damadımsın ve da kısımlımsın, akrabamsın diyor. Yani birinin ölümüyle akrabalık bağı ne yapmıyormuş? Bitmiyormuş. Evet. Ölümüyle de ne yapmıyor? O ona haramlılığı ne yapmıyor? Gündeme gelmiyor. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Kefen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyaz giyinin, beyaz giyinmeye gayret edin ve ölülerinizi de ne yapın beyazdan kefenleyin demiştir. Ha, beyazdan başkasından kefen olmaz diye bir mantık yok. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyazdan kefenlemeye ne yapın gayret edin demiştir. Çünkü o beyaz elbise nedir onun? mahşerde kalkacağı elbisesidir. Kefeni onun şeyidir. Beyaz olması benim tercihimdir diyor. Peki birisi haçta ya da ümrede vefat etti. O nasıl kefenlenir? Onun ihramı nedir? Onun kefenidir. Onunla sarılır. Onunla ne yapılır? Defne olunur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle emretmiştir. Evet. Cenaze taşımasına gelelim. Cenazenin neresinde gidilir? Hocaya sormuşlar. İçinde gitmeden neresinde gidersen git <gülüyor> <gülüyor> Cenaze taşırken arkasından, önünden, sağından, solundan her yerinde ne yapılır? Gidilir. İçinde gitmeyin de neresinde giderseniz gidin. Bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki nedir? Hakkıdır. Cenazesinin arkasından gitme, ona dua etme, onun cenazesini taşıma Müslüman'ın, Müslüman üzerindeki nedir? Haklarıdır. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hastayı ziyaret edinin, cenazelerin arkasından gidin. Çünkü her ikisi size ahireti hatırlatır. Hem hastayı ziyaret hem de cenazenin arkasından gitme. Fakat cenazenin arkasından gitmenin yasak olduğu bazıları var. Kim bunlar? Kadınlar. Kadınların cenaze namazını, şey, cenaze e, heyetinin arkasından gitmesi ne yapılmıştır? Yasaklanmıştır. Evet. Ümmü Atiye, Allah kendisinden razı olsun. Bukhari'nin naklettiği bir rivayette bizlere cenazelerin arkasından gitmek yasaklandı demiştir. Bir rivayette de yine Bukhari'de Allah Resulü ve vesselam bize bunu yasakladı fakat kesin bir emir olarak vermedi demiştir. Yine kardeşlerim cenazenin arkasından giderken yapılması gereken bazı yasaklar vardır. Bunlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü ve Ebu Hureyre'nin naklettiği rivayette cenazenin arkasından yüksek sesle konuşarak ve tütsüler yakarak gitme karam Hani böyle yüksek sesten naralar veyahut ağıtlar veyahut onun hakkında şeyler söyleme, tekbirler getirme bunlar tamamen ne yapılmıştır? Haram kırılmıştır. Allah Resulü Vesselam cenazeyi kabre götürmekte acele edin demiştir. O eğer hayırlıysa demin de dediğimiz gibi daha ne bekliyorsunuz? Beni kabrime götürün. Öbürü nereye götürüyorsunuz diye ağlar ama onu hiç kimse ne yapmaz duymaz. Ağlayanlardan Rabbim bizi eylemesin. Evet. Cenaze yıkayan gusleder, taşıyansa abdest alır demiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyreden gelen rivayette kim ölüyü yıkarsa ne yapsın? husus kimde Kim de onu taşırsa o da abdest alsın demiştir. Bunu sünenlerin hepsinde ne yaparsınız? Bula gelirsiniz. Peki defnettikten sonra definden sonra ne yapılır? Kardeşlerim kafir müşrik dahi olsa defnedilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ali geliyor müşrik olan amcan vefat etti diyor. Ne yapayım? Git onu göm, sonra guslet gel demiştir. Ali gitmiş onu defnetmiş, sonra ne yapmıştır? Gusletip gelmiştir. Ali yıkamış mıdır? Babasını yıkamamıştır. Olduğu gibi ne yapmıştır? Defnetmiştir. Çünkü yıkanıp kefenlenme Müslümanlara hastır. Babası Ebu Talib için ayet-i kerime inmiştir. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne müminlere, ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe, istifarı yakışık almaz ayet kelimesi kerimesi Febe suresindeki bu Ebu Talib için ne yapmıştır? İnmiştir. Geceleyin cenaze yıkanıp, kefenlenip e, gömülür mü? Evet. Geceleyin cenaze namazı kılınabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gece sahabeden, ölenlerden bir tanesini ne yapmıştır? Gece onu teşhir etmiş, hatta kandil yaktırmış, kabrini eştirmiş ve onun cenazesini gece ne yapmıştır? Defin etmiştir. Evet, kabrin derin kazılması, geniş tutulması, güzel yapılması ve gerektiği zaman birkaç ölünün kabre konulması vardır. Kabirde lahit açma bizim alametimiz. Çukur açmaysa başkasının alametidir. Bunu şöyle tarif edebiliriz. Lahitle çukuru biliyor musunuz? Şimdi şunu mezar olarak kabul edin. Böyle olduğu gibi açma çukur. Ama kıble tarafından şöyle bir sapma olarak şu tarafa doğru eşilir de kabire Konan cenaze kenarıya konur. Şöyle tahtalarla da vurar veya kerpiçten iç örülür. Bu tarafa da toprak atılırsa buna lahit şekli denir. Sapmalı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde biz her ikisini de kullanırdık. Nasıl gömeceğiz diye aramızda ihtilaf ettik diyor. Bizim zamanımızda dün iki tane mezarcı vardı. Birisi çukur kazar, birisi de lahit açardı. İkisine de haber gönderdik. Lahit açan önce geldi. Allah Resulü'nün kabrini öyle yaptıktır. Evet. Ama Ali vesselam'ın böyle güzel de sözü var. Kabirlerde lahit açma bizim alametimiz, çukur kazmaksa diğerlerinin alametidir. Ama her ikisini de yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. İkisinde bu şekilde koyabilirsiniz. Yine kabre koymada bazı ölçüler vardır. Allah Resulü Hanih ve vesselam Kızının cenazesindeyken aranızda bu gece hanımına yaklaşmamış olan varsa kabre o insin demiştir. Ve sahabelerden bir tanesi ne yapmıştır? İnmiştir. Eğer kabre konulacak bir kadınsa o gün hanımıyla cinsi münasebet yapmama şartı da neymiş? Varmış. Evet. Ölü kabirde sağ tarafına yüzü kıbleye gelecek şekilde ne yapılır? Yerleştirilir. Yani şöyle. Şu şekilde yatırıp hafifçe altına ne yapılır? Toprak sürülür. Müslümanlar aleyhissalatü vesselamın döneminden günümüze kadar uygulamaları hep bu şekilde olmuştur. Fakat bununla alakalı ne bir ayet ne de bir hadis vardır. Fakat uygulama olarak gelen bize nedir? Budur. Bunu de hiçbir şey ne yapmamıştır? Gelmemiştir. Fakat bu Peygamber Aleyhisselam'dan yüzünü kıbleye doğru döndürün, hafif şöyle yapın hiçbir zaman böyle bir rivayette gelmemiştir. Fakat cenaze batlarına baktığımızda uygulama olarak ta o günden bugüne bu şekilde ne yapmıştır? Gelmiştir. Birisi size delil sorarsa hadis ve ayet olarak bir şey yok. Bunu bilesiniz. Onun için söylüyorum. Evet. Önlerinizi kabre koyduğunuzda söyleyeceğiniz bir söz var. Neydi bu? Bismillahi ala sünnetike. Yani bu Muhammed'in sünneti üzerine. Bir rivayette milleti Resulullah diye e, sözde gelmiştir. Bismillahi ala sünneti Resulullah diye de gelmiştir. Allah'ın adıyla Resulullah'ın sünneti üzerine deyip kabre ne yapıyorsunuz? Koyuyorsunuz. Evet. Allah hepimize hayırlı bir ölüm nasip etsin. Böyle bir ölüm atmosferine hiç girdiniz mi şu an? Hiç düşündünüz bunları anlatırken ya, yani? Kabire konuyoruz, kefenleniyoruz, saptık, böyle... Aslında insanın gözünün ne gelmesi lazım? Evet, Rabb'im hayırlı ölüm nasip etsin. Ee, kabir deve örgücü gibi toprakla tümsek haline getirebiliriz. Yani şu şekilde giyin. Şurayı düz toprak olarak şey yapın. Şu şekilde hafif bir tümsek ne yapabilirsiniz? Kabrede bir taş böyle koyabilirsiniz. Şu, şöyle bir karış tümseğe ne yapmayacak? Kabrin üstündeki toprak geçmeyecek. Allah Resulü ve Vesselam vefat ettiğinde e, kabrinin üstü de bu şekilde bu şekilde kızıl çöl kumundan bir topraklanış işte üstü ve bir karışına yapılmamıştır geçmemiştir. Evet bunu Buhari nakletmiştir. <gülüyor> Yine ölü kabre konduğunda en çok ihtiyacı olduğu bir andır. Mezara konduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinizin size şu an çok çok neyi var ihtiyacı var demiştir ve ona bol bol ne yapın? Dua edin. Onun için Rabbinizden mağfiret dileyin demiştir. Yani bir tanesi salahın bir oraya bırakıp da sen şöyle yap, böyle yap deyip de cenazenin başından kaçın dememiştir. Yani terkin diye bırakıyorlar ya atalım birini. Böyle bir olay yok. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Şimdi bu konuda yapılan bidatlara şöyle bir bakalım. Sohbetin başında da dedim ya, dinimizde çıkan bidatların hemen hemen üçte biri sanki bu cenazelerde yani ölümlerle, kabirlerle alakalı şeylere adeta ne yapılmış? Kitlenmiş. Bidat nedir? Şöyle bir maddeleyecek olursak, bidat şari tarafından sapıklık olduğu açıkça belirtilerdir yani kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir şey yaparsa o nedir? Mertuttur. Bidat sünnetin nedir? Zıttıdır. Hatta sünnetin katilidir. Bidat. Sünnet ile çatışan her söz, her fiil, her inanınç kimin sözü olursa olsun, kimin ameli olursa olsun bidattır. Bunu anladınız mı? Sünnet ile çatışan her söz her görüş, her amel neymiş? Bidat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o işi nehyetmişken onunla Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmayan kalkışılan her amel nedir? Bidattır. Zaten Bidat'ın kaç şartı vardı? İki. İki. Bir, Allah'a yaklaşmaya vesile olacak. Peygamber'in sünnetinde ne yapmayacak? Olmayacak. Üçüncüsü, ancak nasya da peygamberin verdiği haberle teşrih edilmesine imkan bulunmakla birlikte hakkında nas bulunmayan her iş bir bidattır. Kafirlerin geleneklerinden olup ibadete eklenen her şey bidattır. Keyfiyeti zayıf da uydurma bir hadisle gösterilmiş her ibadet bir bidattır. Yani bidat her söz, düşünce ve fiildir. Gelelim Ölümten önceki bidatlar neler cenazede? Lafı uzatmadan buraya gelelim. Bazılarının, şeytanların ölüm döşeğinde bulunan kimseye ana veya babası veya Yahudi veya Hristiyan bir kılığıyla geldiğini onu sattırmak için her bir dine girmesini teklif ettiğine inanmak. Genelde bunu tasavvuf hikayeleriyle ne yaparlar? Yayarlar. Hatta sapık olan şeyhlerin kendilerini böyle büyük bir yere getirebilmek için söylediği sözlerden bir tanesi sen bana inanma. Yarın şeytan senin ölüm döşeğindeyken babayın kılığında gelecek. Anayın kılığında gelecek. Bak ben Yahudurrah öldüm. Sen de Yahudi dinine gel şöyle böyle. Eğer bana rabıta edersen ben seni kurtarırım gibi bu tür safsatalar nedir? Yoktur. Bunlar bidattır. İnanılmaması gerekir. Ölümü yaklaşmış olan kimsenin başı musaf koymak bidattır. Ama bizde nedir? Adettir. Adam diriyken okumadığını ölürken yanına konursa rahat ya canı çıkar tipinde bakarlar. Evet. Ölüye peygamberi ve ehli beytin imamlarını selam onlara ikrar ve kabul etmeyi telkin etmek bidattır. Ölmek üzere olan insanlara Yasin suresini okumak nedir? Bidattır. Ölümü yaklaşmış olan kimsenin yüzünü kıbleye çevirip daha rahat canı çıksın demek nedir? Bidattır. O adama nedir? Eziyettir. Bu adam rahat rahat. Ne yapsın? Allah'ın veci her taraftadır. Evet. Bunu saymakla bitmez. Ölümden sonra işlenen bidatlara baktığımızdaysa Şia'nın söylediği gibi Allah onlara lanet etsin. Amin. Ademoğlu ölüm dolayısıyla necis olur. Masum imamlar şehit ve öldürülmesi icap edip öldürülmeden önce gusleden ve sonra öldürülen kimse bu son şahıs sadece muhayen olarak bu sebep dolayısıyla necis olmaz demiştir. Bunlar nedir? Bidatlardır. Bir müslü ölünün yıkanması onun mundar olduğundan değildir. Dinimiz ona huslettirme emrini bize getirdiği içindir. Yoksa Müslüman necis ne yapmaz? Olmaz. Mundar olmuş. Şia Ademoğlu Adem ne yaptı? Günah işledi. Evet. Günah işlediği içinde ne oldu? Necis oldu. Mundar oldu demiştir. Bu yüzden süre ediliyor. Bu bidattır. Aleyküm Ay hali, loosa ve cünüp olanların yanından çıkartılmaları bidattır. İşte melek girmez, ruhunu kabzedemez tipinde düşünce nedir? Haramdır. Meleğin görevi onun ruhunu nedir? Geldiği saatte almasıdır. Onun yanında bir sosyal hayatta yaşayan bir insan loğusat olabilir, hayızlı da olabilir. Değil mi? Cünüp hali olan da insan ne yapabilir? Olabilir. Evet. Ölenin canını verdiği sıralarda hazır bulunan kimselerin üzerinden yedi gün geçinceye kadar işi gücü bırakması bidattır. Bu bizim buralarda pek olmaz ama Azerbaycan tarafında, Doğu blokları tarafında bunlar gayet mevcuttur. Hala bu inançlar has Türklerde vardır. Bizim buradaki gibi asimilezi olanlarda yok. Bazıların inancına göre ölünün ruhunun öldüğü yerin etrafında dolaştığına dair bir inanç vardır. İşte akşam geldiğinde Evde ne var mı yok? Yemek bokusuna şuna buna geldiği söylentisi vardır. Böyle bir şey yoktur. Bunlar nedir? Uydurmadır. Ölünün vefat ettiği gece sabaha kadar yanında ışık yakma veya mum yakmak nedir? Bidattır. Ölmüştür artık. Onun için dünyayla alakası ne yapmıştır? Üç şey müstesna kesilmiştir. İster odası garanlık olsun, isterse bir mum yakılsın. Evet. Ölünün ol, öldüğü odaya yeşil bir dal bırakmak bidattır. Ölünün yanında yıkanmaya başlayıncaya kadar Kur'an okumak bidattır. Ölünün tırnaklarını kesme, kasık altını tıraş etme, koltuk altını tıraş etmek haramdır ve bidattır, kesilmez. Ölünün makatına, boğazına, burnuna pamuk dikmek haramdır, bidattır. İslam'da böyle bir şey yoktur. Ölünün gözlerine toprak koyma ve bu esnada Ademoğlunun gözünü topraktan başka bir şey doyurmaz sözü nedir? Bidattır. Böyle bir şey nedir? Yoktur. Ölünün yakınlarının defin işi bitinceye kadar yemek yememeleri de nedir? Bidattır. Böyle bir şey yoktur. Ölünün yeri ayrıdır. Derinin yeri nedir? Ayrıdır. Ve mezarlıklarda İyi ki öldün partisi düzenler gibi pide ayıran ve yanında peçete vermek de bidattır. Hoş olmayan bir davranıştır. Bu onlara değil, cenaze sahibine değil, komşulara düşen ve bir cenaze çıkan bir eve komşuların bir hafta boyunca yemek yapıp getirmeleri ve gelen misafirleri ağırlaması nedir? Sünnettir. Evet. Ölen insan için bir sene yas tutmak haramdır. Sergilenen halıların ters çevrilmesi, aynaların avizelerin örtülmesi haramdır. Ölüleri için yas tuttukları sürece bazı yemekleri, şunları bunları terk etmek haramdır. Mesela günümüzde de televizyon açmazlar. O cenaze çıkıyor. Televizyon açılma. Hiç açma. Cenazeye has değildir. Bunlar da günümüzün bidatlarıdır. Evet.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 52'si dedikleri günlerdir... ...işte eti kemiğinden ayrılıyor... ...eve geliyor gidiyor... ...şöyle ölüyor böyle oluyor falan... ...bunların hiçbirinin aslı astarı yoktur. Evet... ...ölüyü yıkayan kişinin... Ölünü yıka, ...ölüyü yıkarken her bir umuzlu sırasında... ...belli bir zikir... ...söylemesi haramdır ve... ...binadır. Evet... ...yine ölmüş kadının saçlarını göğüsleri üzerine... ...arkasından sarkıtmakta haramdır...